Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımızın bugün 41.sini sunacağız inşallah. Medine'de 11 yıl 41. Bugünkü alt başlığımız Medine-Mekke ilişkileri 20. bölüm. Onun alt başlığı Hudeybiye anlaşması oluşumu arkasındaki gerçekler 2. bölüm. Mekke yolculuğuna umre yapıp Kabe'yi ziyaret için yola çıkan Müslümanların kafalarında barış yapacakları yoktu. Böyle bir ihtimal taşımıyorlardı. Barış onlar için bir sürpriz oldu. Allah'ın Resulü barış teklifi karşısında hiçbir şey demeden şartları kabul etti. Müslümanlar arasında meydana gelen infial, hem Mekke'yi ziyaret edememek hem de barış şartlarının ilk görünüşte Müslümanların aleyhine Mekkelilerin lehine görünmesiydi birçok ileri gelen Müslüman resul ile bu konuda tartışma noktasına geldiler sanki Allah'a imanları resule imanları red edilmiş gibiydi özellikle şey bin Amr'ın anlaşmanın başına sadece kendi isimlerini yazdırması Allah'ın Rasulü Muhammed ifadesini kaldırtması Müslümanları çok kızdırmıştı. Hatta bazıları, Ya Resulullah biz bunun için mücadele etmiyor muyuz? Bunun için hicret etmedik mi? Bunun için cihat etmedik mi? Minvalinde sorgulamalara gittiler. Olayın ilginç yanı, Resulün bu olay gerçekleşirken arkadaşlarıyla istişare etmemesiydi. Hemen her konuda istişareyi esas alan Resul, anlaşma sırasında istişare etmedi. İstişare, peygamberin sürekli uyguladığı bir metot iken, Hudeybiye anlaşması sırasında uygulamamış olması düşündürücüdür. Bu konuda bazı açılımlar yapılabilir. Mekkeliler, anlaşma teklifini önceden yapıp, tartışma imkanı vermemişlerdir. Birinci nedenlerden. Seyyil bin Amr iki arkadaşıyla gelmiş, anlaşma yapmak istediklerini söylemiştir. Bu durumda, Rasul teklifinizi iletin. Biz aramızda tartışalım. Size neticeyi bildiririz diyebilirdi. Ama demedi. Hemen Şeyb bin Amr ile anlaşma şartları üzerinde konuşmaya başladı. Ki olayın ilginç yanı kendisi hiçbir şart ileri sürmedi. Şeyb bin Amr dediklerini yazdırdı. Şimdi durum böyle görünüyor. Halbuki işin aslı öyle değil. Rasul önceden 20 kişilik bir grupla Osman'ı Mekke'ye göndermiş. Amaçlarının savaş değil, Kabe'yi ziyaret olduğunu bildirmişti. Yani Resul'ün amacı ta başından beri barıştı. Savaş için Mekke'nin kapısına dayanmamıştı. Savaş en son seçimekti. O da Mekkeliler üzerlerine saldırırsa idi. Mekkeliler üzerlerine saldırmazlarsa, Resul Mekke üzerine saldırmayacaktı. Çünkü savaşın yasak olduğu aylar yaşanıyordu. Yani barış ayları yaşanıyordu. Haram aylardaydık. Bu durumu göz ardı eden bazı Müslümanlar olayı garipseyebilir. Öncelikle Müslümanlar tarafından şu durum iyi bilinmelidir ki, İslam asla savaş için Müslümanlara saldırı emri veren bir din değil. Aksine sürekli barışı öne çıkaran, ancak Müslümanlara saldırılırsa savaşı emreden bir dindir. Zulme karşı zulmü bitirmek için savaşı emreden bir dindir. Değilse öyle keyfek eder. Dünyalık ganimetler toplamak, ülkeleri fethetmek için İslam savaş emretmez. Hele din yaymak, toplumlara dini zorla kabul ettirmek için de savaşı hiç emretmez. Adı gibi barış dini olan İslam dini, bütün önceliklerini barış üzerine kurar. Savaşı en son seçenek olarak kabul eder. Aslında bu durumu Rasul'ün arkadaşları da biliyordu. Ancak 6 yıllık Mekke ve aile özlemi dikkatli düşünmelerini engelleyerek Resul'e karşı fikirler ile sürdüler. Tartışma yapmak istediler. Rasul onların psikolojilerini çok iyi biliyordu. Anlıyordu ki şimdi onlarla barış üzerine istişare yapsa Onların psikolojik durumu buna müsait değildi. Onlar Mekke'ye girmeye şartlanmışlardı, Mekke'nin kapısına kadar gelmişlerdi, arada çok kısa bir mesafe vardı. Düşüncelerinde Kabe bile ikinci plandaydı. Herkes aileleriyle buluşmayı amaçlıyordu. Bu durumda onlarla barış konusu istişare edilemezdi. Diğer taraftan Resul Süheyl Bil Am'dan izin isteyerek aramızda bir istişare yapalım demiş olsaydı, Resul'ün konumu Süheyl bin Amr'ın gözünde tartışılırdı. O da gider durumu Mekke'ye anlatırdı. Halbuki Resul, dirayetli durarak toplumun liderinin kendisi olduğunu vurguladı. O, itirazlara kulak vermeyerek kendi kararlarını uygulayarak Süheyl bin Amr'a şunu delirtmedi. Bunların kafası karışık. Daha kendi işlerinde bir bütün değiller. Bu sözü söylettirmedi. Böyle bir ifadeyi doğuracak hiçbir eyleme izin vermedi. Seyyid bin Amr ne gördü? Kararlı, otoriter bir lider. İsterse her şeyi ters yüz edebilir. Baksana, arkadaşları bir şeyler söylüyor, onları bile dinlemiyor. Liderliğini ortaya çıkarıyor. Bu görüntü Seyyid Amr'ı etkiledi. Halbuki Mekkeli liderleri olarak kendi aralarında Darun Netrede bir karar alıncaya kadar sürekli tartışıp duruyorlardı. Hatta bazen karar bile alamıyorlar. Süheyl bin Amr Mekke'ye dönüşünde bütün tekliflerinin Muhammed tarafından kabul edildiğini söyleme gururunu taşırken Muhammed'in toplumuna nasıl liderlik yaptığının izlenimlerini de anlatacaktı. Gördüğü otoriterliği kesin kararlılığı da Mekkeli önderlere söyleyecekti. Bu durum çok önemliydi. Resul bu olayda gereken titizliği gösterdi. Yumuşak, anlayışlı ama otoriter. Kesin kararlı tavrıyla ben zalim değilim. Anlayışsız değilim. Aynı zamanda da kararsız biri değilim. Etrafındaki insanlar tarafından yönetilen biri de değilim. İmajlarını Süheyl Amr'ın kafasına kazıttı. O da gidip Mekkelere gördüğü olayı anlattı. İkinci Konu ise elbette Müslümanlar için dava Allah Resul davasıydı. Ancak Mekkelilerle Allah konusunda Allah'ın bazı sıfatlara hariç problem yoktu. Onun için anlaşmanın başına ha Allah'ın adıyla, ha Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazılmış bir şey değişmiyordu ki. Tam anlaşma sırasında da Süheyle Rahman'ı Rahim'e anlatmanın gereği yoktu. Yani anlaşma yapılıyor. Anlaşma sırasında Rahmanı ve Rahimi Süheyl'e anlatmaya çabalamanın herhangi bir anlamı da yok. Onun için Resul ilk ifadeyi değiştirirken rahattı. Anlaşmanın Allah Resulü Muhammed ile Süheyl bin Amr arasında ifadesine karşı çıkıp, Abdullah oğlu Muhammed ile Süheyl bin Amr arasındaki anlaşmaya göre ifadesinin kabulü, hatta daha önce yazılanın silinmesi, yani Allah'ın Resulü Muhammed ile Süheyl bin Amr arasındaki anlaşmaya göre ifadesinde Allah'ın Rasul ifadesinin silinmesi, bazı Müslümanların tepkisini çekse de Resul için problem değildi. Zira Müslümanlar için davanın temeli buyken, elbette Mekkeliler için de davanın temeli buydu. Yani Müslümanlar Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğu konusunu dava ediyorlardı Mekkeliler Muhammed'in Allah'ın Resulü oluşuna karşı çıkıyorlar. Onların davası da buydu. Süheyl bin Amr dediği gibi Mekkeliler, Süheyl bin Amr'ın dediği gibi Mekkeliler Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseler niye savaşsınlar? Akılları mı yok? Şimdi tam barış için karşılıklı oturmuşken Allah Resulü Mekkelilerle aralarında savaş konusu olan bir meseleyi dayatacak mı? Böyle bir şey yapar mı? Savaş konusu olan bir meseleyi dayatır mı? Böyle bir şey yapar mı? Akıl var, izan var. Dayatsa barış olmayacak. Madem ki şu anda asıl mesele barıştır, öyleyse mesele kavga nedenlerini bir kenara bırakmaktır. Kaldı ki zaman içinde Mekke ile Medine arasındaki savaş, din savaşı olmaktan çıkmıştı. İki devlet arasındaki savaşa dönüşmüştü. Yani savaş artık Medine Devleti ile Mekke Devleti arasındaydı. Medine Devleti'nin başkanı Abdullah oğlu Muhammed anlaşma yapıyordu. Anlaşma sadece Müslümanları değil, Medine içindeki diğer grupları da ilgilendiriyordu. Medine içindeki diğer gruplar da Muhammed'in Resulü'ne iman etmemişlerdi ki, Mekke ile Medine arasındaki savaş sırasında sadece Müslümanlar zarar görmüyordu. Kervanlar Medine ve Mekke'ye bağlı, Futperest topluluklar, Yahudiler, Arabistan'a şu veya bu şekilde gelen başka toplularda bu savaşlarda zarar görüyordu. Altı yıl boyunca süren Mekke ile Medine arasındaki savaş Arabistan'ı iyice germişti. Mekke barış teklif ettiği zaman Resul bunu hiçbir nedenle kaçıramazdı. Zira biliyordu ki adı barış olan İslam barış zamanında daha çok insan tarafından dinlenirdi. Müslümanlar barış ortamında Arabistan'ın her yerine gidebilir. Oralarda tebliğ yapabilirlerdi. Bu çok önemliydi. Kaldı ki Muhammed'in resullüğü bir kağıda yazılmasıyla onaylanacak herhangi bir şey de değildi. Muhammed zaten Allah'ın resulüydü. Mekkeliler ister kabul etsin ister etmesin. Resul her devlet başkanı gibi öncelik üzerine yoğunlaşmıştı. Barışın ana ilkesine, ana özüne yoğunlaşmıştı. Yanındakiler ise Hala ayrıntılarda dolaşıyor, ayrıntılar üzerinden tartışmak istiyorlar. Tıpkı bugünkü Müslümanlar gibi. Hani bugünkü Müslümanlar da hep ayrıntıları tartışıyorlar. İşin özüne bir türlü gelmiyorlar. Üçüncü neden olarak şunları söyleyebiliriz. Hudeybiye Anlaşması sırasında istişare yapamayan Müslümanlar şaşkındı. Resul her zaman onlarla istişare ederken şimdi niye dinlememişti? Onlar bu konuda akıllarını, muhakemelerini, duygularını yoklamak zorundaydılar. Yani şunu sormak lazımdı kendilerine. Biz her zaman Rasullle istişare ederken, Resul bizimle her zaman istişare ederken, bugün niçin etmedi sorusunu kendi kendilerine sormaları gerekiyordu. Bu sorgulamaların ışığında bazı meseleleri kavrayacaklardı. Onun için Resul hiçbir şekilde onlara dönüp de cevap vermedi ve onların dediklerini dinlemedi. Bir düşünsünler, Niçin kendilerine sürekli danışan, sürekli onlarla beraber oturup kalkıp görüşen bir insan bugün niye görüşmedi? Bu saat niye görüşmedi? Bunun anlamı neydi? Bundan ne anlamaları gerekiyordu? Bunun üzerinde biraz fikir yormaları gerekiyordu. Beyin fırtınası yapmaları gerekiyordu. Müslümanlar bazı şeyleri iyi anlamak zorundaydılar. Müslümanlar istişare adı altında da olsa kendilerinden olmayanların huzurunda tartışamazlar, tartışmamalıdırlar. Bu çok önemliydi. Buna bugün de Müslümanlar riayet etmiyor. Her önüne gelenin ortasında rastgele her yerde birbirlerini yiyorlar. Ya Biz Müslüman olarak gelelim bir araya oturalım aramızdaki meseleleri tartışalım diye bir şey yok. Ama o gün Resulullah'ın anlatmak istediği buydu. Müslümanlar kendi aralarında başkalarının olmadığı zaman her türlü konuyu enine boyuna tartışabilirler. Ama başkalarının huzurunda bunu yapamazlar. Aralarındaki sorunları yine akıllıca, mümince kendi aralarında çözmelidirler. Dışarıya karşı güçlü, birliği içinde olduklarını göstermek zorundadırlar. Mesela şöyle olsaydı iyi mi olurdu? Süheyl bin Amr'ın önünde Müslümanlar istişare ediyorlar. Aralarında tartışıyorlar. Veya Süheyl bin Amr'ı dışarıya çıkardılar. Biz aramızda bir konuşalım dediler. Bir iki saat aralarında konuyu tartıştılar. Süheyl bin Amr ne diyecekti? Nasıl yorumlayacaktı? İşin özünde her zaman bir şey var. İstişare ederek karar verilse de, insanlar verilen karara uysalar da sonuçta farklı fikirler ortada olacaktı. Onun için bir iki saat tartışılmış olacaktı. Herkes kendi söylediğinin haklı olduğuna inanacaktı. Günümüzde de öyle olmuyor mu? Kurallar gereği farklı fikirlerin istişaresinde sayısal üstünlük kurarak karara varanlar veya liderin, ben şu görüşü kabul ettim diyerek karara varanlar veya liderin farklı fikirleri duysa da ben dediklerinizi değil kendi görüşümü uygularım diye karara varsalar her farklı fikir söyleyen kendini haklı görmeyecek mi? İleride bencillik yapıp olumsuz bir şey olduğunda ya ben size demedim mi? Bakın beni dinlemediniz, başınıza ne geldi ya da beni dinleseydiniz bunların hiçbiri olmazdı deyip suçlamaya gitmez mi? Bütün bunları... Günümüzde görüyoruz, günümüzün insanıyla o günün insan arasında yapı olarak fark yok, günümüz insanıyla o günün insan arasında iki tane fark var. Bugünün insanı daha gelişmiş araçlar kullanıyor, daha çok ayrıntılı bilgiye sahip, hepsi bu. Ama huylar, karakterler, tereddütler, tereddütlerin özleri, tartışmaların özleri her iki toplumda da aynı. O gün de aynı, bugün de aynı. Değişmiyor. Onun için Allah geçmiş Rasullerden örnekler verirken bakıyoruz. Doğru yolda giden insanlarla, er yolda giden insanlar arasında karakter benzerliği, yaşam benzerliği, düşünce benzerliği aynı. Değişen bir şey yok. Nuh devrindeki insan da Allah'a isyan ederken benzeri düşüncelerle isyan ediyor. Bugünün insanı da aynı mantıktan, aynı özden isyan ediyor. Değişen ne var? O günün insanları da dünyevileşerek Allah'ın yolundan sapıyor. Bugünün insanları da dünyevileşerek Allah'ın yolundan sapıyor. Dün atının, devesinin peşinde gidiyordu. Bugün saraylarının, arabalarının, efendim bilmem şirketlerinin peşinden gidiyor. Fark eden bir şey yok ki. Değişmiyor. Onun için Allah'ın kitabını kendimizi de içine koyarak okuduğumuzda bütün ayetlerin bize anlattığını görürüz. Doğrumuzla Yanlışımızla ayetler bize anlatır. Birimiz deveye biner, diğerimiz arabaya biner. Ama insan karakterini hep beraber birlikte taşırız. Bu değişmez. Hız düşkünü isek, o gün o devesini kamçılıyordu, günümüzde insan hız düşkünü ise gaza basıyor. Peşin hükümlü bir karaktere sahipsek, olay yine aynı. Allah'ın Resulü Muhammed iyi bir lider, adildi. Otur derdi. Lider olmanın bütün vasıflarını üzerinde taşıyordu. Sabrı, olayları değerlendirişi, acileden uzak, heyecandan uzaktı. O zaman oluyor, Allah'ın Rasulü olarak konuşuyor, zaman oluyor, mümin Muhammed olarak konuşuyor, zaman oluyor, Muhammed olarak konuşuyordu. Nerede, nasıl konuşmasını çok iyi biliyordu. Hudeybiye Anlaşması'nda ise Medine'nin lideri Muhammed'di. Medine'nin lideri Muhammed olarak Mekke'nin temsilcisinin karşısında konuşuyordu. Taif'ten mesela taşlanarak dönerken, bir kenara oturmuş, dinlenen birinin yanına yaklaştığında, onun düşünceli halini görerek, onunla Muhammed olarak konuşuyor, memleketini, yaptığı işi, buralarda ne aradığını soruyordu. Bu konuşmanın içerisinde Resullük yoktu. Müminlik yoktu. İki insanın konuşması vardı. Sırası gelince müminliğini, sırası gelince Resullüğünü ortaya çıkarıyordu. Şimdi, Allah aşkına sorarım size, dün veya bugün hangimiz bu ayrıntılara dikkat ederek hayatımızı yaşıyoruz? Hangimiz bilgili, bilinçli olarak insanca, mümince konuşmanın ne demek olduğunu anlıyoruz? Anlayarak hayatımızı uyguluyoruz. Sühey bin Amr'ın karşısında Muhammed önce insandı, sonra Medine devletinin başkanıydı. Medine'deki bütün toplumun lideriydi. Mekke ile Medine arasında yapılacak anlaşma bütün Arabistan'ı, Medine'yi izlendiriyor. Aynı zamanda mümindi. Mümin olarak Müslümanların haklarını korumak istemesi normaldi. Ama müminliğini dayatmanın alemi yoktu. Rasullüğünü dayatmanın alemi yoktu. Şu anda anlaşma sırasında bunun tartışılması değildi. Peki Rasulün etrafındaki herkes bir çırpıda bütün bunları düşünerek liderlik yapabilecek kabiliyetle miydi? İşte asıl soru buradaydı. Resul liderliğin bütün kabiliyetini bir çırpıda gerçekleştirebildi o Tartışmadı. Barışa odaklanarak Arabistan'a nefes kazandırdı. Altı yıllık süren savaşlara nefes kazandırdı. Zira önünde engin ufuklar vardı ki bu ufuklar Allah'ın hidayetini tanıması gerekiyordu. Ama herkes Muhammed değildi. Herkes aynı şekilde geniş bakış açılı olayları bütünüyle değerlendiren değildi. Anlaşmanın ilk satırı veya ilk maddesi. Müslümanlarla müşrikler huzur ve emniyet içinde yaşamalarına devam ettirmek için birbirleriyle 10 yıl savaşmayacaklar. Aralarında 10 yıllık süre bir barış yaptıklarını ilan edecekler. Ne müthiş bir olay. Peygamberlik geldiğinden bu yana ilk defa Mekkeliler Müslümanlara veya Muhammed'e Müslümanlarla Mekkeliler arasında 10 yıllık bir barış yapalım demişler. Resulü davasından saptırmak için getirdikleri tekliflerin dışında, Müslümanları İslam'dan döndürmek için yaptıklarının dışında, Muhammed'i, Muhammed, Müslümanları Müslüman olarak teklif getirdiler. Bu şekilde kabul ederek teklif getirdiler. Bu çok önemliydi. 10 yıl birbiriyle savaşmayacaklarını teklif ediyorlardı. Bu durum artık Mekkelilerin Müslümanlar gerçeğini kabul ettiklerinin bir göstergesiydi. Daha önce adam yerine koymadıkları, sapık, dinsiz, deli ilan ettikleri Müslümanların karşısına geçmişler, aynı haklara sahip olarak gelin anlaşalım diyorlar. 12 yıl Mekke, 6 yıl Medine. Toplam 18 yıllık mücadelenin sonucunda Mekkelilerin bu noktaya gelmeleri müthiş bir olaydı. Bundan böyle artık Müslümanlar Mekkelilerle karşılıklı oturabilirlerdi. Daha önce Mekkeliler asla böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Müslümanlara yaşama hakkı tanımamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu gelişme, bu değişim Müslümanlar için çok önemliydi. Bu değişimin, gelişmenin Arabistan'a, Arabistan dışındaki ülkeler bir yansıması var. Artık Mekke, Medine'yi devlet olarak kabul etmişti. Düşünebiliyor musunuz? Müslümanların kurduğu bir devlet olarak kabul ediyor. En büyük düşmanınız sizi devlet olarak kabul ederse, diğerleri ne yapsın? Mesela bakın... Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hala dünyada devlet olarak kabul edilmiyor. Türkiye oraya gitti, onları kurtardı, onlar kendi aralarında bir devlet ilan ettiler ama kimse tanımadı Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında. Başka tanıyan varsa ben bilmiyorum. Hala orası Kıbrıs Cumhuriyeti olarak geçiyor, Rumların kontrolünde. Türkiye ve Kıbrıs kabul edilmemenin sendromunu yaşıyor. Devlet kabul edilmediği için uluslararası hiçbir şeye dahil edilmiyor. Hudeybiye Anlaşması kabul edilme açısından bu açılardan çok önemli. Çünkü o zaman Medine bir devletti artık. Bütün Arabistan onu bir devlet olarak kabul etti. Bu kabulden sonra başka ülkeler de sıraya girecekti. Hudeybiye anlaşmasıyla kuzeyden güneye, güneyden kuzeye gelip giden kervanlar barış ortamından etkileneceklerdi. Artık Medine yol güzergahlarındaki düşman kabul edilen bir devlet değil... Arabistan'ın barış yaptığı bir devletti. Bu haberler Bizans'a, İran'a, Yemen'e, Habeşistan'a, Mısır'a uçtu. Bizans, İran, Yemen, Habeşistan, Mısır, Medine'ye farklı bir gözle bakmaya başladılar. Eskiden Arabistan'da isyan var deniliyordu. İsyancılar Medine'ye ele geçirmiş diyorlardı. Şimdi işler değişti. Arabistan'da putperest Araplar lehinde olan güç dengesi kayboldu. Bu ilanla, bu anlaşmayla. Dikkat ediyorsanız... Amerika, İsrail'in devlet olarak Müslüman toplumlar tarafından, Müslümanlar adına kendilerinin kurduğu devletler tarafından, devlet kabul edilmesi için ne kadar çok sabah sarf etti. İlk defa Mısır, İsrail'e anlaşmaya, yanaşmaya kalktığı zaman, bütün dünya, hangi dünya? Müslüman dünyası değil. Bütün Hristiyan ve Musevi dünyası bayram ilan Çünkü Mısır orada, yüya Müslümanların adına, İsrail'i devlet olarak kabul edip karşısına oturup anlaşmayı düşündü. Ne kadar sevindiler hatırlarsanız. Yaşı geriye hatırlayanlar vardır. Bu çok önemlidir. Bu vurgular çok önemlidir. Alın mesela şu anda Ortadoğu'da IŞİD diye bir örgüt var veya ordu var. Herkes üzerine çullanıyor şimdi. Diyelim ki paraza tam bu ara Avrupa ülkelerinden birisi veya Müslüman ülkelerinden birisi ...veya Doğu, uzak asya ülkelerinden birisi... ...Rusya, İran veya Çin... ...veya şurası, burası, herhangi bir ülke... ...bu örgütü veya... ...işte adı üzerinde olduğu gibi... ...Irak, Şam, İslam devleti... ...olarak... ...onların temsilcisiyle oturup... ...biz bu devleti kabul ediyoruz dedikleri gün... ...ne oluyor? Örgüt, örgütlükten çıkıyor. Devlet oluyor anında. İşte İran-İslam devrimi... ...devrim oldu, bütün Amerika... Langır lungur ederken, üzerine yürürken Avrupa ülkeleri arkaya girdiler. Başladılar alt plandan anlaşmaya. Devrimi yapan ayetullahlarla oturdular. Ticaret anlaşmalar, siyasi anlaşmalar yapmaya başladılar. Amerika bitti. İşte Hudeybi anlaşması, Mekkelilerin 6 yıl boyunca, hicretten sonraki 6 yıl boyunca Müslümanlarla savaşıyor olması, artı Mekke'deki 12 yılda eklediğimiz zaman, Muhammed'le veya Müslüman'la Mekkeliler 18 yıl boyunca savaşıyor olması ve bütün Arabistan'a ve dünyaya o gün çerçevesine bunlar bir devlet değil, bunlar bir topluluk değil, bunlar isyancı bir grup, bunlar putperestlerin içinde farklı din söylemi ortaya koyan sapık bir grup diye lansettikleri ettikleri, ettikleri bir toplumu artık bugün devlet olarak kabul ediyorlar, karşılarına oturtuyorlar ve ne diyorlar? Biz sizinle anlaşacağız diyorlar. 10 yıllık barış yapalım diyorlar. Bu fırsatı Resulullah kaçırır mı? Bu fırsatı anlamayan yanındaki sahabelere Resulullah izin verir mi? Onları konuşturur mu? Bunu asla kaçırmazdı. Çünkü o gerçekten toplumu okuyan bir liderdi. Artık Mekke'nin yanında farklı dinden farklı anlayışla hayata bakan, dünyaya bakan Medine devleti vardı. Bu anlaşmayla etraftaki bütün devletler Medine'yi yakından takip almaya başladılar. Çünkü Arabistan'ın kabul ettiği bir devlet artık Bizans'ın da kabul edeceği, İran'ın da kabul edeceği, Habeşistan'ın da kabul edeceği, Yemen'in de kabul edeceği, Mısır'ın da kabul edeceği bir devlettir. Otomatikman. Müslümanlar barış ortamında Arabistan'ın her tarafına gidebileceklerdi. Putperest Araplar savaş ortamının duygusundan uzaklaşmış, Müslümanları kabul etmiş, barış yapmışlardı. 18 yıl süren mücadele sonunda putperastler Müslümanları yok edemeyeceklerini, İslam'ın önüne geçemeyeceklerini anladılar. Çözüm olarak Müslümanlarla barışmayı öne çıkarttılar. Resulün 1500 kişilik bir toplulukla Mekke'ye doğru yürümesi gözlerini korkuttu. Bir bakıma Mekke barış yaparak Müslümanların elinden 10 yıllığına Mekke'yi, dolayısıyla Kabe'yi, Kurtarmıştı onlara göre. Maazallah Mekke ya Müslümanların eline geçseydi, ya Müslümanlar Mekke'ye tamamen hakim olup Kabe'deki putları kırsalardı, nasıl Kabe'ye gelip haç edeceklerdi putperestler, Muhammed Kabe'deki putları kırsaydı buna nasıl tahammül edeceklerdi? İşte bütün bunlar putperest Arap halkının endişeleriydi. Süheyl bin Anr bu endişeleri bitirmişti anlaşma yaparak. Hem de kendi şartlarını söyleyerek, Araplar Mekke'yi, Kabe'yi kurtarmış olmanın sevincini yaşıyorlardı. Müslümanlar ise güçlerini kabul ettirmenin sevincini yaşıyor, barış ortamında savaşlardan oluşan yaraları sarıyor, Resul Arabistan'a tebliğciler göndererek İslam'ın tebliğini yaptırıyordu. Putpresler eskisi gibi tebliğ faaliyetlerine sert bakmıyorlardı. Oturup dinliyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Baskının olmadığı Kimsenin kimseye karışmadığı bir ortamda yapılan tebliğler netice vermeye başladı. Halbuki eskiden öyle miydi? Putperest önderler, Mekkeliler bütün Arabistan'a baskı yapıyorlardı. Hudeybiye anlaşmasıyla baskı ortadan kalktı. İslam bütün Arabistan'da çığ gibi büyümeye başladı. Bütün bu gelişmelerden rahatsız olan kesimler vardı. Yahudiler, bazı putperest önderler, halkın içindeki genç, heyecanlı, savaş isteyen putperes gençler, Gelişmelerden bir hayli rahatsızdılar ama çaresizdiler. Anlaşmanın ikinci maddesi, Muhammed ile birlikte gelenler bu yıl Mekke'ye girmeyip geri dönecekler. Ancak gelecek yıl yanlarına yalnız yolcu silahı olan kılıç bulundurmak şartıyla gelip Kabe'yi tavaf edecekler. Mekke'de üç gün kalacaklar. Mekkeliler ise Müslümanlar Mekke'de iken Mekke'yi terk edecekler şeklinde. Maddeyi analiz edersek bazı hususlar tespit ederiz. Anlaşmanın olduğu yıl Müslümanlar Mekke'ye giremeyecekler. Bu durum Müslümanları üzdü. Altı yıl Mekke özlemiyle ailelerinin özlemiyle yanıp düşen Mekkeliler hayal kırıklığına uğradılar. Ama bir tesellileri vardı. Gelecek yıl istedikleri gibi Mekke'ye gelebilecekler. Kabe'yi tavaf edebileceklerdi. Üç gün boyunca Mekke kendilerine teslim edilecekti. Putperest Mekkeliler, Müslümanlar Mekke'deyken Mekke dışına gideceklerdi. Aslında bu karar çok iyi bir karardı. Mekke önderleri barışın bozulmaması, Müslümanlar Mekke'deyken bazı densizlerin karışıklık çıkararak anlaşmayı bozmalarını istemiyorlardı. Birinci neden böyle görünse de asıl neden Müslümanların Kabe'yi müşrikler gibi tavaf etmeyecekleriydi. Kutberestliği reddeden Müslümanlar elbette müşrikler gibi ibadet etmeyecekti Kabe'nin etrafında. Onların farklı ibadetleri Mekke halkı tarafından görülecek, sorgulama başlayacak, sorgulamalar Müslümanlarla Mekkeliler arasında konuşmaları sağlayacak, konuşmalar sonunda bazı Mekkeliler Müslüman olabileceklerdi. Mekke önderleri bundan korkuyordu. Mekke önderlerini korkudan buydu. Onlar Müslümanları ikna edip putperestliğe gelip döndüremeyeceklerini biliyorlardı. Ama putperestlerin Müslümanlığı seçebileceğini düşünüyorlardı. Her ne olursa olsun, Müslümanlar Mekke'deyken Mekkelilerin olmaması iyi bir şeydi. Müslümanlara üç gün boyunca Mekke'de istedikleri gibi davranma hakkı verilmişti. Tabi sadece Mekke'yi Mekkeliler terk etmeyeceklerdi. Elbette Müslümanlar Mekke'deyken Arabistan'ın Diğer bölgelerinden gelen putperestler de Mekke'yi terk edeceklerdi. Bunun zorluğu düşünerek şimdiden anlaşma şartları bütün Arabistan'a duyurulacak, Müslümanların Mekke'yi ziyaret döneminde Mekke'ye gelmemeleri istenecekti. Müslümanlar ile Mekkeliler veya putperest Araplar aynı anda Kabe'yi ziyaret etmiş olsalardı, mesela terk etmeselerdi Mekkeliler orada olsaydı ama aynı anda da Kabe'yi ziyaret ederek orada ibadetini birlikte yapıyor olsalardı. Düşünün manzarayı. Aynı anda hem putperestler hem Müslümanlar Kabe'yi tavaf ediyorlar. Kendi ibadetlerini yapıyorlar. Zaten o gün kılıkları, kıyafetleri farklı değil. Yani putperest müşriklerle Müslümanların kılıkları, kıyafetleri o gün farklı mı? Hayır. Aynı kılığı giyiyorlar, aynı kıyafeti giyiyorlar, aynı sarık var başlarında, aynı pistan var sırtlarında. Değişen bir şey yok. Aynı. Görüntü aynı. Bu durumda bunların hepsi birlikte ibadet ederken hangisinin Müslüman, hangisinin putperest olduğu ayırt edilmesi mümkün müydü? Hayır. Mümkün değildi. Bu nedenle bazı Müslümanların eski alışkanlıklarıyla putperestler gibi tavaf etmeleri mümkün olabilirdi. Çünkü 1500 kişilik bir grup geldi. Mesela girip girmeyeceklerini bilmiyorlar Mekke'ye. Bir de Mekke'ye girecekleri serbestse serbest olduğuna inanıyorlarsa kaç bin kişilik gelecek? Belki iki bin, bin kişilik gelecek. O anda Mekkeliler veya diğer putperestler de oradaysa birlikte ibadet etmeye kalktıkları zaman ortalık cürcürne dönecekti. Ama şimdi sadece Müslümanlar olacak. Hep birlikte putperestlerden farklı Kabe'de ibadetlerini gerçekleştireceklerdi. Böylece Kabe'de yapılan ibadete şirk yani ortaklık olmayacaktı. Mekkeliler şartnamelerine kendilerinin Mekke'yi terk edeceklerini söylerken bilmeden, farkına varmadan çok güzel bir şey yapmış oldular. İbadette şirkin doğmasının önüne geçtiler. Akselde Müslümanlar ile putperestli Araplar birlikte Kabe'de ibadet ederken, ibadette ortaklık tesis edilecekti. Mesela şöyle düşünün. Allah'ın evi olan Kabe'yi, putperestler Allah'ın evi kabul ediyorlardı. Aynı şekilde Hristiyanlar, Museviler de kabul etmiş olsalardı mesela. Müslümanlar, putperestler, Yahudiler, Museviler hep birlikte kendi formlarında, kendi ibadet şekillerinde, Kabe'de birlikte ibadet etselerdi nasıl bir manzara ortaya çıkardı? Düşünebiliyor musunuz? Hayal edebiliyor musunuz? Tam bir curcuna olduğu yetmiyormuş gibi ibadette ortaklık tesis edilmiş olurdu. Tevhidi emreden din buna izin verir miydi? Elbette hayır. Süheyl bin Amr, siz Kabe'ye ziyarete geldiğinizde biz Kabe'de olmayacağız derken, aslında halkını Müslümanlardan kaçırıyordu. Çünkü halkına güvenmiyordu. Halkı Müslümanlardan etkilenir, Müslüman olurlar diye korkuyordu. Farkına varmadan güzel bir şey de yapmış oldu. Kabe'de Müslümanlarla birlikte ibadet etmeyerek, ortaklık tesis etmediler. Müslümanların ortaklık tesirecek bir ibadet yapmalarına, İzin vermemiş oldular veyahut fırsat vermemiş oldular. Hayırsız gibi görünen şey aslında çok hayırlı oldu. Bunun farkında değillerdi. Müslümanlar 3 günlük geldikleri Mekke'de her şeyi bırakıp İslam'ı tebliğ edeceklerdi. Mesela böyle bir şey olmazdı. Onlar zaten her zaman tebliğin içindeydiler. 365 gün içinde 3 gün eksik olmuş ne olurdu ki? Zaten artık İslam ilkeleriyle özleriyle bütün Arabistan tarafından biliniyordu, tartışılıyordu. Hatta Arabistan'ın dışındaki devletler tarafından biliniyor, konuşuluyordu. İnsanlar düşünecek, taşınacak, isterlerse Müslüman olacaklardı. Müslümanların önü, Kabe'yi ziyarete açılınca sadece Medine'den gelmezlerdi. Medine dışındaki bölgelerden de Müslümanlar gelebilirdi. Böyle bir durumda gelenlerin sayısı bir hayli yüksek olurdu. Mekkelerin örfünde dışarıdan gelen misafirlere ikram için develer kesilirdi. Mekkeliler, Müslümanlar Kabe'yi ziyaret için geldiklerinde siz bizim misafirimiz değilsiniz. O nedenle size herhangi bir ikramımız yok diyemezlerdi. Böyle bir söz veya böyle bir uygulama ağrılarına dokunurdu. Onların ağrılarına dokunurdu. Çünkü onlar ta atalarından beri gördükleri bir şey vardı. Umre veya hac için Mekke'ye gelenlere onlar Ev sahipliği yapar, onlara develer keser, onları yedirir, içirirdi. Ama bu adeti Müslümanlar geldi diye bozamazlardı. Bozdukları zaman arlarına dokunurdu. Şanlarına, şöhretlerine dokunurdu. Arlı olmalarıyla övünen Mekkeliler anlaşmaya, siz gelince biz Mekke'yi terk edeceğiz derken, sinsi bir kurnazlık yaparak ev sahipliği görevinden uzaklaşıverdiler. Otomatikman. Yani... Müslümanlara izzeti ikramda bulunmaktan uzaklaşmış oldular. Kurtulmuş oldular. Değilse Ebu Süfyan develerini kesecekti, diğerleri de develerini kesecekti. Gerçi Müslümanların, onların ikramlarına ihtiyacı yoktu. Ama Mekkelilerin örfü, Mekkelilerin elini kolunu bağlıyordu. Onlar atalarından gelen dinin, atalarından gelen örfün gereği olarak gelen misafirleri yedirip içirmekle kendilerini sorumlu tutuyorlardı. Anlaşılan o ki Mekkeliler bu ikinci maddeyi koşarken çok iyi düşünüp karar almışlar. Aldıkları kararla hem ev sahipliği yapmıyorlar, hem Müslümanlara ikramda bulunmuyorlar, hem de arlarını kurtarıyorlardı, şanlarını kurtarıyorlardı, şöhretlerini kurtarıyorlardı. Misafirperverlikteki gösterecekleri. Böylece şanlarına, şöhretlerine gölge düşünmüyorlar. Ebu Sufyan gibi kurnaz biri ancak böyle bir teklif gönderebilirdi. Her durumda kendini kurtarmasını çok iyi biliyordu. O Mekke'ye Müslümanlar gelince Müslümanları besleyerek Ebu Sufyan putperest olarak Müslümanları besledi dedirtmeyecekti. Onların çeşitli nedenlerle Mekke'yi terk etmeleri Müslümanların işine yaradı. Çünkü onlar Mekke'ye girince putperestler olmayacaktı. Mekke'nin kontrolü, hakimiyeti tamamen Müslümanların eline geçecekti. Üç günde olsa Mekke'nin hakim olmaları onlar için iyi bir tecrübe olacaktı. Aslında Mekkeliler çok iyi düşünse Müslümanlar Mekke'ye girince çıkmayabilirlerdi. Mekkelileri Mekke'ye almayabilirlerdi. Bunu düşünemediler. Bilinç altında Muhammed'e Müslümanlara güvendiklerini ortaya çıkardılar. Mekke'ye doğru gelen 1500 kişi kalabalık bir gruptu. Belki ileride daha kalabalık gruplar gelebilir. Mesela 2000-3000 kişilik bir grup gelse Mekke'ye girip çıkmasa kim ne diyebilirdi? Gelenler genelde erkekler olacaktı. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar gelmeyecekti. Dolayısıyla o günkü nüfus standardına göre bugün biri beşe çarparak aileyi buluyorsak, o gün biri en az yedi, sekize çarpmamız lazımdı. Mekke'ye gelecek 3000 kişi en az 20.000 kişilik bir nüfusu temsil etmiş olacaktı. Yani ancak 20.000 nüfustan siz üç bin kişilik asker çıkarabilirsiniz. Yirmi bin nüfustan çocukları, ve kadınları ayırırsanız geriye ne kalır? Bu hesapları Ebu Sufyan o gün yapamadı. Düşünseydi asla kabul edemezdi. Çünkü üç bin kişi Mekke'ye gelse, Müslüman olarak, canları isterse çıkmazlar ve Mekkeliler almayabilirler dışarıya. Mekke'yi Müslümanlara üç gün de olsa teslim edeceğini söyledi. Terhikenin aslında farkında değildi. Anlaşmanın üçüncü maddesi, Müslümanlardan haç, umre ve ticaret için Mekke'ye gideceklerin canları ve malları güven altında olacak. Kureyş tarafında Mısır'a ve Şam'a gidenlerle ticarette bulunmak üzere Medine'ye gelenlerin de canları ve manları güven altında bulunacak şeklindeydi. Üçüncü madde ilginç açılımlar getirdi. İşin içine haçı ve ticaret de katarak olayı umre kapsamından çıkardı. Ayrıca Mekke'den Medine'ye doğru gelen kervanlara dokunmayacaklar, yani Medine'nin yollarını kesmeyeceklerdi. Aynı şekilde Müslümanlar kervan yoluyla Mekke'yi geçip Yemen'e, Habeistan'a, Mısır'a doğru giderlerse engel olmayacaklardı. Üstelik can güvenlikleri sağlanacaktı. Mekke'lerin bu teklifi olağanüstüydü. Adeta Resul'e kapılarını açıyor, savaş ortamından barışa gitmek için dokuz takla atıyor hissi uyandırıyordu. Bu madde Müslümanların özgüvenini artırdı. Artık Müslümanlar Mekke denilince bir yandan özlemleri kabarırken diğer yandan endişeleri olmayacaktı. Rahatlıkla çarvanlarla birlikte Mekke'ye girebilecekler, haç yapabilecekler, umre ziyaretlerinde bulunabileceklerdi. Mekkelerin haç ve umre için şartları sadece önceden haber verilmeleriydi. Yani biz geliyoruz demeleriydi. Çünkü ona göre Mekke'yi terk hazırlıklara başlayacaktı. Bu madde Müslümanların işine geldi. Maddeye itirazları olmadı. Özellikle Süheyl bin Amr'ın can güvenliklerinizi sağlayacağız sözü Müslümanları gülümsetti. Yıllarca savaşmak için çaba harcayan putperesten bu sözleri duymak önemliydi. Müslümanlar Medine dönüşlerinde kervanlarla yola çıkmanın planlarını yapmaya başladılar. Eskilerin deyimiyle hem ticaret hem ziyaret açılımında Müslümanlar olayı hem ticaret hem ziyaret hem de İslam'ı tebliğ açılımına ulaştırdılar. Hani, bugün de aynı mantıkla hareket etse Müslümanlar ne güzel olur. Her Müslüman bir yere gittiğinde, ticaretini, ziyaretini ve İslam için çalışmalarını götürse ne güzel olur. Mekkeliler bu maddenin Müslümanların kafalarındaki yansımalarından habersizdiler. Müslümanlar bu maddenin kapsamında Arabistan'ın her köşesine emin adımlarla yürüyebilecekler. Müslümanlar herhangi bir saldırı yapmaz ise asla putperestler Müslümanlara dokunmayacaklardı. Sadece haramaylarda bu kural geçerli değildi. Hudeybiye anlaşması gereği anlaşma süresince her gün her an bu kural geçerliydi. Onun için bu madde haramaylar kuralından daha güçlü, daha etkili bir kuraldı. Zira anlaşma süresinde putperestler Müslümanlara saldırırsa anlaşma bozulmuş olacak. Mekke böyle bir şeye tahammül edemezdi. Böyle bir şey Öncelikle kendilerinin koyduğu kurala kendilerinin uymamış olduğunu gösterecek, bütün Arabistan'da sözlerine uymadılar anlayışının yayılmasına, dedikodusuna neden olup güvenirliklerini yitireceklerdi. Ebu Sufyan böyle bir duruma asla izin veremezdi. Zira o Muhammed'i iyi tanıyordu. Anlaşma bozulursa tekrar anlaşmaya yanaşmayacağını iyi biliyordu. Muhammed ile anlaşamamak ise, Ebu Sufyan için tehlikedir. Muhammed'in ne kadar kararlı, hiçbir şeyden korkmayan, gözü pek insan olduğunu biliyordu. Muhammed ile savaş durumunda olmak Mekke için her zaman tehlikeydi artık. Bunu Ebu Sufyan çok iyi kavramıştı. Üç savaş ona bunu öğretmişti. Anlaşmanın dördüncü maddesi, Medine'deki Müslümanlardan Mekke'ye iltica edenler Medine'ye iade edilmeyecek, fakat Mekke'den Medine'ye iltica edenler, Müslüman dahi olsalar, Mekkeliler istediğinde geri verileceklerdi şeklindeydi. Bu madde, Müslümanların itirazını yükseltmelerine neden oldu. Öyle şey olur muydu? Bir Mekkeli Medine'ye iltica ederse, yani hicret etse, Müslüman dahi olsa geri verilecek ama bir Medine'li Mekke'ye iltica etse, yani gözse, hicret etse, Medine'ye geri verilmeyecek. Bu tek taraflı karar, görünürde adil değildi. İtirazların yükselmesi bunun içindi. Rasul maddeye hiçbir itiraz yapmadı. Aynen yazdı. Arkadaşları itiraz ederken, o hiç itiraz etmedi. Hemen yazdı. Tarihi rivayetler, bu maddenin uygulanmasında sıcağı sıcağına, henüz Şehil bin Amr, Hudeybiye'den ayrılmadan, bizzat kendi oğlu Ebu Cendel, Rasuyla e sığınarak beni kurtar dediğini anlatıyor. Ebu Cendel, Müslüman olmuş. Babası Süheyl bin An tarafından işkence edilmişti. Ebu Cendel, babasının yokluğunu fırsat bilerek, çünkü o Mekke'de yok Hudeybiye'ye gitti, onu fırsat bilerek yaralar içinde Hudeybiye'ye gelmişti. Cendelin durumu Resulü üzdü, ona sahip çıktı. Süheyl bin An, ya Muhammed bak işte gördün mü? Sana bizden sığınan birine ilk iade edeceğim belli oldu. Cendeli geri ver dedi. Rasul bir defaya mahsus kralı uygulama cendel bizimle de Medine'ye gelsin dediyse de Süheyl bin Amr kabul etmedi. Rasul da çaresiz cendeli geliverdi. Tarih ve cendelin hikayesiyle ilgili başka ayrıntılar var. Onlara girmeyeceğim. Bir baba olarak Süheyl bin Amr oğlu Müslüman olduğu için işkence etse de aileden kopup Medine'ye gitsin istemiyordu. Aslında madde çok ilginçti. Zira bu madde Müslüman olup Mekke'den Medine'ye gidenlerin geri verilmesini şart koşsa da bir önceki madde artık Mekkeliler Müslümanlara zarar veremeyecekler. O anda iki maddeyi birbirleriyle düşünmediler Müslümanlar itiraz ederken. Yani dokunamayacaklardı. Çünkü bundan önceki madde ne diyordu? Mekkeliler hiçbir şekilde Müslümanlara zarar vermeyecek, onlara dokunamayacak. Süheyl bin Amr'ın oğlu Amr, olma geri alırken oğlu Müslüman olduğu için dokunamayacaktı bundan sonra. Ha, ondan önce işkence etmiş ama anlaşmaya vardı, asla dokunamayacak. Artık anlaşma o zaman bozulacaktı. İlk anda tepki gösterenler henüz anlaşma şartlarını içselleştirmeden itiraz ediyorlardı. Henüz daha ne üzerinde anlaştıkları konusunda tam vakıf olamadılar. Bir taraftan Seyil Amr yazdırıyor... Resul hiçbir şey demiyor. Bir taraftan Müslümanlar maddelere itiraz ediyorlar. Birlikte düşünüp de ya bu bununla ilgili, bu bununla ilgili. Bak böyle olursa böyle olur. Böyle olursa böyle olur diye bir fikir alışverişi o anda bütünüyle yapılamıyor. Ama Resul çok iyi hiçbir şekilde itirazlara şey vermiyor. Sessizce hepsini diktirerek, yazdırarak gerçekleştiriyordu. Ama düşünüldüğü zaman 3. madde neydi? Bundan sonra Mekkeliler asla Müslümanlara zarar vermeyecek, onlara dokunmayacak. O zaman Mekke'de Müslüman olan kişi Medine'ye neye gelsin yani? Ha, annesini, babasını, o işte hicret eden akrabalarını özlediği için geliyorsa, Mekkeliler diyor ki geri verin. E gitsin. Zaten dokunamayacak. Artık rahat rahat yaşayacak. İlk anda tepki gösterenler henüz anlaşma şartlarının bu özünü kavrayamamışlardı. Halbuki Müslüman olmakla Mekke'de kalanlara putbrezler dokunmayacaktı. Dokundukları anda Müslümanlara zarar vermelerinden dolayı anlaşma bozulacaktı. Mekkeliler bu maddeyle farkına varmadan kendi ayaklarına kurşun sıktılar. Fakat ne cendel ne de Müslümanlar maddelerin farkında değildi. Herkes kendi acısıyla ve kendi mantığıyla itirazda bulunuyor. Onun için cendel Mekke'ye gitmemek için Resul'e yalvarıyor. Müslümanlar cendeli babasına vermemek için itiraz ediyorlar. Allah ayetinde diyor ya Onların bir tuzağı varsa benim de tuzan vardır. Görün kimin tuzağı daha çetinmiş. İşte bu madde onların tuzaklarına karşılık Allah'ın kurduğu bir tuzak. Sehir bin Amr veya Mekke'nin önderleri bu tuzağın kendi başlarına nasıl bir felaket getireceğinin farkında değillerdi. Sadece onlar mı? İtiraz eden Müslümanlar da bundan anlamıyorlardı. Çünkü bu madde Onların başına felaket getirirken elbette Müslümanlara da yarar olacak. Çünkü Mekke'nin aleyhine olan bir madde esasında özünde Müslümanların neyineydi. Ama görünür de madde Müslümanların aleyhine gibi görünüyordu. Allah Müslüman olanları Mekke'de tutuyordu. Dikkatinizi çekiyorum bu maddeyle. Bu karara Mekkeliler karar veriyordu. Üstelik dikte ettiriyorlardı bir önceki maddede barış olduğu müddetçe Müslümanlara dokunamayacaklarına dair söz veriyorlar. Anlaşmaların tamam okunduğunda Mekkelilerden Müslüman olanların Mekke'de kalmasının hiçbir sakıncası olmadığı gibi kalmaları hayırlıydı. Çünkü tebliğ faaliyetlerine devam edeceklerdi. Mekkeliler bunun farkına varsalardı hemen maddeyi değiştirirlerdi ama farkına varamadılar. O anda sanki biz bu maddeyi koyarak Medine'ye bir üstünlük sağlarız, Muhammed'e bir üstünlük sağlarız zannediyorlardı. Orada Ebu Sufya'nın kurnazlığı Allah'ın tuzağıyla işlenilmiş oldu. Geçmişte Mekke'lilerin Müslümanlara yaptığı zulümler, Müslümanların hep tedirgin olmalarına edendi. Mekke'de Müslüman olanlar bu tedirginliği hep yaşadılar. Onun için Müslüman olur olmaz Medine'ye hicreti düşündüler. Alışkanlık. Böylece hem tedirginliklerinden kurtulacaklardı, göç ederek hem Resul'ün yanında olarak daha çok bilgi edinecekler hem de mümin kardeşleriyle birlikte olmanın, birlikte yaşamanın sevincini yaşayacaklardı. Bu veya benzeri nedenlerle Müslüman olanlar hep Mekke'den kaçıp kurtulmak istediler. Medine'de devlet kurulduktan sonra. Tarihi rivayetler bize ilginç olaylardan söz eder. Doğruluk payları bir kenara itilirse bazı olaylar vardır. Mesela Mekke'den bir grup Müslüman olmuş, anlaşmadan sonra Medine'ye kaçmışlardı anlaşma gereği Medine'ye kaçanlar Mekke'li heyete teslim edildiler. Onlar Mekke'ye dönerken tekrar kaçmışlar ama bu sefer Medine'ye gelmemişlerdi. Tarih böyle anlatıyor. Medine'ye ve Mekke'ye gitmeyen bu Müslümanlar kaçak olarak vahalarda yaşamaya başladılar. Yeme içme ihtiyaçlarını vahalardaki insanlardan karşılamaya başladılar. Güzellikle vermezlerse saldırıp ellerinden aldılar. Bu haberlerin ne kadar doğru olduğu tartışılır. Çünkü Müslümanların böyle baskıyla haksız saldırarak başkalarının mallarına zarar vermeleri mümkün değil. inançları müsaade etmez. Onun için tereddütle bu anlatılanlara bakıyorum. Rüya Mekkeliler bu tür olaylardan bıktı. Birkaç kez durumu Muhammed'e iletip engellemesini istediler. Onun da ben ne yapayım? Onlara size veriyorum, siz elinizden kaçırıyorsunuz diye cevap verdiği söylenir. Bunun üzerine Mekkeliler bu maddenin uygulamadan kaldırılmasını istedikleri rivayet edilir. Mekkelilerin bu maddenin uygulamadan kaldırılmasını istemeleri bana göre bu tür olaylar değildir yaptığım incelemede. Asıl olay bu madde nedeniyle Mekke'den dışarı çıkamayan Müslümanlar Mekke'de İslam'ın tebliğ faaliyetini hızlandırmışlardır. Mekke içinde İslam yayılmaya başlamıştır. Bunu gören Mekkeliler bu madde ile ayaklarına kurşun sıktığını farkına varmışlar. Hemen bir heyet göndererek maddenin iptalini istemişlerdir. Asıl gerçeğin böyle olduğuna inanıyorum. Her ne kadar tarihçiler, münferit bazı olayların olduğunu, bunun normal sayılması gerektiğini söylüyorlarsa da anlatılanlar anlaşma şartlarına aykırı. Çünkü anlaşma şartlarında ne olursa olsun Mekkelilerin Müslümanlara dokunmayacakları, barışı koruyacakları esasa bağlanmıştır. Adam niye kaçsın o zaman yani? Onun için Mekkeliler anlaşmayı bozacak şekilde Müslüman olanlara baskı yapmazlar, yapamazlar. Resul bunu duyduğu anda anlaşmayı bozardı. Bu gerçek varken aksine inanmak zor. Bu nedenle Müslüman olup Medine'ye kaçan, Resul geri verince tekrar kaçan, çaresizlikten eşkıyalık yapan Müslümanlardan söz etmek bana göre çok abes bir şeydir yani. Bu tür olaylar müferit bile olsa Müslümanların yapabileceği bir şey değil. Ayrıca yapma nedenleri de zaten yok. Bir taraftan Müslümanlar elini kolunu sallayarak güven içinde anlaşma gereği Arabistan'a dolaşabilecekler anlaşmaya göre. Diğer taraftan bazı Müslümanlar Mekke tarafından istendiği için eşkıyalık yapacaklar. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Olası bir şey değil yani. Tamamen mantık dışında ters bir eylem. Mekkeliler diyecekler ki Şah Muhammed bundan sonra bu Hudeybiye anlaşmasına göre Müslümanlar Arabistan'ın her tarafına diledikleri gibi haç için, umre için, ticaret için gidebilirler. Biz asla dokunmayacağız, zarar vermeyeceğiz diyecekler. Ama diğer taraftan tarihçi diyecek ki Mekke'lerin zulmünden efendim şeyler kaçtı. Bazı Müslümanlar peygamber ağlayasınızlığa geri verdi. Onlar yolda tekrar kaçtı ve yaşamak için de eşkıyalık yaptılar. Onların eşkıyalıklarından bıkan Mekke geldi bu maddeyi kaldıralım dedi. Öyle şey olur Mekke'lerin Müslümanları geri istemelerinin nedenini ben daha çok aile bağlarına bağlıyorum. Aslında bir bakıma olayların gelişmesi neticesinde kabul dolmuştur. Artık Mekkeliler Medine devletini kabul etmişlerdir anlaşma yaparak. Müslümanların varlığını kabul etmişlerdir. da İslam'ın varlığını kabul etmişlerdir. Müslümanların varlıklarını içselleştirmişlerdir. Yıllarca savaştıkları Müslümanlar kendi kardeşleri, babaları, oğullarıdır. Savaştan bıkan bir toplumun, tepkisiyle barışı isteyen Mekkeliler içlerinde, ailelerinde Müslümanları görmekten eskisi kadar tepki duymuyorlar. Hani bir örnek vermek istersem, 80'li yılları hatırlayın. Cuma namazı 80'li yıllarda bu devirde kılınmaz diye o zaman Müslümanlar sürekli tartışıyorlar. Bu çağda, bu devirde, bu şartlarda Cuma namazı kılınmaz diyorlardı, terk ediyorlardı. Cuma namazını terk eden Müslümanlarla toplum çatışıyordu. O toplum cuma namazını terk edenlere dinsiz, sapık, kafir, mezhepsiz diye bakıyordu. Ama zaman geçti. Toplum alıştı. Kılanlar, kılmayanlar artık eskisi gibi tartışmaz oldu. Kimse kimseye sapı, kafir, dinsiz demedi. Kılmayan kılmadı, kılan kıldı. Şimdi kılan kılmayana, kılmayan kılana karışmıyor, bir şey demiyor. Tartışmayı görüyor musunuz ortalıkta? 80'li yıllarda ortalık kırılıyordu. Eski ateşli tartışmalar artık olmuyor. Onun gibi, aynı bunun gibi artık Mekke'de 18 yıllık sürecin getirdiği sonuçlar tartışmalardan, kavgalardan bıkmıştı. Mekkeli bir aile, içinden biri Müslüman olsa onu eskisi gibi dışlamıyordu artık. Birlikte yaşamayı öne çıkarıyordu. Aile bağlarını koparmıyordu. Zaten Allah da Müslümanlara aile bağlarınızı koparmayın diyordu. Aynı şeyi putperestler de yapmaya başladı bu durumda putperestlerin aleyhine oldu. Bütün Arabistan'da İslam hızla yayılırken, Mekke'de de yayılmaya başladı. Bunu gören Mekkeli önderler, hemen olaya el koydular. Maddenin aleyhlerinin olduğunu anladılar. Yumuşak bir iniş yaparak, Ya Muhammed, biz bu maddeden vazgeçtik, iptal edelim. İsteyen Müslüman, Mekke'den Medine'ye gelebilir, dediler. Biz artık geri istemeyeceğiz, dediler. Dediler ki, hem dediler, böylece, bu maddede eşitliği sağlamış oluruz diye de, eski yaptıkları haksızlığın farkına vardıklarını güya belirtmiş oldular. Ama işin aslı haksızlıklarının farkına varmaları değildi. İşin aslı Mekke'deki İslam'ın yayılışıydı. Onlar kapıyı açık bırakarak Mekke'deki Müslümanlardan kurtulmak istiyorlardı artık. Anlaşmanın beşinci maddesi ilginçti. Mekke'lilerin böyle bir maddeyle gelmesi bir hayli düşündürücü. Madde şöyle. Arap kabilelerinden isteyen Muhammed ile isteyen de Kureyş ile birleşmekte serbest olacak. Ne demek bu? Yani ey Muhammed sen istediğin Arap kabilesiyle anlaşma yapabilirsin. Bu konuda biz hiçbir şekilde engel olmayacağız. Allah Allah. Aslında bu ifade yaptıkları şeyin itirafıydı. Onlar ne yapıyorlardı? Araplara baskı yapıyorlar. Muhammed ile anlaşırsanız, onunla birlikte olursanız, ondan yana olursanız aramızda savaş çıkartıyorlardı. Arapları kendi yanlarına çağırarak Medine'ye karşı savaştırmak istiyorlardı. Şimdi durum değişmiş. Araplar serbest. İsteyen Muhammed ile anlaşma yapabilir. İsteyen Mekke ile anlaşma yapabilir. Relax bir duruma gelmiş. Teklik. İsteyen de hiç kimseyle anlaşmayabilir. Ne Mekke'yi tanıyabilir, ne Medine'yi. Kendi hallerinde yaşamlarını sürdürebilir. Ortada barış içinde yaşayabilirlerdi. Bu madde, her inanç, her kabile için özgürlük anlayışını Arabistan'da uçuran bir maddeydi. Baskıcı, katı, Mekkeli önderlerin bu noktaya gelmesinde elbette bir neden vardı. 18 yıl boyunca baskıladıkları Muhammed, tebliğini yapmış, birçok putperest Müslüman olmuş, Medine gibi önemli bir şehir, Arabistan'ın önemli bir şehri, putperestlerin elinden çıkarak Müslümanların devleti olmuş, Mekke ise bu devleti yenememişti. Bu süreçte Mekkeliler sürekli Arapları yanında istemiş, onlara baskı yapmış, onların hayatlarını zindan etmişti. Netice netice sıfırdı. Üstelik Mekkeliler Araplara baskı yaptıkça Araplar Muhammed'e koşmuşlar, kimi Müslüman olmuş, kimi Müslüman olmadan İslam'a teslim olmuş, Medine ile barışık kalarak Muhammed'e biat etmişlerdi. Mekkeliler Medine'nin yükselişine engel olamamışlardı. Hudeybiye Anlaşması'na bu maddeyi yazdırarak adeta büyüklük bizde kalsın diyorlardı. Yani kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlardı. Resul bütün maddeleri sakince dinleyerek hiç itiraz etmeden yazdırarak büyük bir iş yaptı. Aslında dikkatle bakılırsa Mekkelilerin teklif ettiği bütün maddeler Mekkelilerin itiraflarını içeriyor. Neyin itirafıydı? Haksızlıklarının, adaletsizliklerinin, zulümlerinin itirafıydı. Böylece tarihe geçtiler. Yaptıkları haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler ile tarihe geçtiler. Bu gerçeği de kendi elleriyle yazdırdılar. Ama farkında değillerdi. Allah'ın tuzağı, çok iyi bir şekilde işlemişti. Onun için Hudeybi anlaşması üzerine inen ayetler, Fetih Suresi olarak teşekkül etti. Yani o anlaşma bir fetihti artık yani. Hudeybi olayı her yönüyle Müslümanlar için bir fetihti. Bunu anlamak, insani gözlerle o gün için zordu. Her bir madde fetihini zaman içinde adım adım gösterdi, gösterecekti. Günümüzde bazı Müslümanlar, kendi kirli siyasetlerine alet etmek için Hudeybiye Anlaşması'nı yaptıklarına delil gösteriyorlar. Onların yaptıklarının yanlış olduğunu anlamak için, öncelikle Hudeybiye Anlaşması'nın özelliklerine bakalım. 1- Anlaşmada taraflar belli Hudeybiye Anlaşması'nda. Medine ayrı, Mekke ayrı bir devlet. Müslümanların egemen olmadığı Mekke Devleti ile Medine Devleti arasında anlaşma yapılmıştır. Anlaşmayı yapan Muhammed, bir devletin içinde yaşayan bir grubun temsilcisi değil, bir devletin temsilcisidir. Biliyorsunuz, Resul Mekke'deyken yapılan tekliflere dikkat alarak hiçbir anlaşma yapmadı. Yani Mekke devrinde hiçbir şekilde Resulullah Mekkelilerle anlaşmaya oturmadı. Zira Mekke'de devlet değildi. Mekke devleti içinde yaşayan bir gruptu, grubun temsilcisiydi. Mekke devleti onu kendi şartlarında barışa zorluyordu. Barışa zorlarken davasından vazgeçmesini veya İslam ile putperestlik uygulamasının birer yıl arayla denenmesi şartını ileri sürüyorlardı. Resul ne davasından vazgeçebilirdi ne de İslam ile putperestliğin kıyaslanmasına, denenmesine izin verebilirdi. Bunu yapamazdı. Zaten Allah'ın ayetleri de öyle geldi. Kafirin Suresi Allah hiç kendi diniyle Hak diniyle batıl bir dinin kıyaslanarak denenmesini karşılıklı kabul eder mi? Derhal o kafirin suresi geldi. Leküm dini küm de. Sizin dininiz sizin, benim dinim benim dinim de. Bitti. Böyle bir durum Allah'ın dininin özüne aykırıydı. Ama Hudeybiye'de böyle bir şey yoktu. Mekkeliler Muhammed'e davadan vazgeç demiyorlardı. İslam ile putperestliği deneyelim de demiyorlar. Zaten birisi Medine'de uygulanıyordu, diğeri... Mekke'de uygulanıyordu. Herkes ayan beyan görünüyordu. İki farklı dinin mensupları egemen oldukları devletler adına barış yapıyorlar. Karşılıklı haklarını belirtiyorlar. Her ne kadar putperestler anlaşma şartlarını dayatmış gibi görünseler de olayları doğru analiz edemekleri belliydi. Nitekim anlaşma şartlarına ikide bir itiraz eden Müslümanlar da henüz olayları tüm tamamıyla analiz edememişlerdi. Anlaşmanın getireceği durumu okuyamamışlardı. Ama Rasul her şeyin farkındaydı. Olayları analiz ediyor, anlaşma şartlarını anında okuyor ve hiç sesini çıkarmıyordu. Bugün bir Müslüman grubun hiçbir şeyin temsilcisi olarak örnekleyelim. Bugün bir Müslüman grup neyin temsilcisi olarak? içinde yaşadıkları düzenin kurallarına göre hareket ederken, düzende iktidar payı aramasının veya iktidar partilerine uyarak Bakın size oy verdik, bizi kollayın, değilse oyumuzu başkasına veririz demesinin Hudeybiye anlaşmasıyla ne alakası var? Onu kendilerine delil gösterecekler. Biz de içinde yaşadığımız düzenle veya partilerle Allah Resulü'nün Hudeybiye anlaşmasında nasıl kafirlerle anlaştıysa biz de anlaşıyoruz demeleri ne kadar mantıklı yani, ne kadar mantıklı. Bu anlaşmayla hiçbir alakaları yok. Bugün bazı cemaatler böyle diyor. Efendim, bizim partide oy verişimiz Hudeybi'ye anlaşması gibidir. Allah Allah. Nereden uydurdunuz? Siz neyin temsilcisiniz? Resulullah orada bir devletin temsilcisiydi. O, o devletin içinde Yahudiler de vardı, Putperest Araplar da vardı, Müslümanlar da vardı ve o devleti temsil ederek Mekke ile anlaşma yaptı. Siz neyin temsilcisiniz? Kimi temsil ediyorsunuz yani? Hangi eşit şartlarla partilerin karşısına oturduğunuzda partiler Neyin temsilcisi oluyor da Muhammed Medine'de devletin kralı iken onun başkanı iken o bir temsilci olarak Mekkelilerin karşısına otururken siz neyin karşısına oturdunuz? Veya sizin karşınızda oturanlar neyi temsil etti? Bunları sorgulamıyorlar. Kendi kendilerine oturmuşlar. Gelin güvey olmuşlar. Biz işte Hudeybi anlaşması gibi Hz. Peygamberimizin oradaki anlaşmaya benzer bir anlaşma gibi biz içinde yaşadığımız düzenle Anlaşma yap. Ya, düzen karşınıza oturup da sizinle biz anlaşıyoruz mı? Böyle bir konu mu belirlendi? Düzenin hangi yetkilisi karşınıza oturup da ey Müslümanlar gelin, ey cemaat Müslüman gelin, sizinle biz bir anlaşalım. Müslümanların da temsilcileri gitti, onlarla anlaştılar ve aralarında hukuku ortaya koydular. Böyle bir şey mi oldu yani? Bugün bu sözlerin hiçbirisinin Hudeybiye Anlaşması ile alakası yoktur. İkincisi, her şeyden önce Hudeybiye anlaşmasında konum belirilir. Yani Müslümanların konumu, kafirlerin konumu bellidir. Biz Hudeybiye Anlaşması'nı esas olarak içinde yaşadığımız devletle veya partilerle anlaşma yapıyoruz diyenler sizin devlete veya partilere biçtiğiniz konumu biliyorlar mı? Yani siz kendi kendinize anlaşma yaptık, biz diye gelin güvey olurken devlete kafirsiniz, partilere kafirsiniz, biz Müslümanız dediniz mi? Hayır. Sizin onlarla anlaşma yaptığınızdan ne devleti ne de partilerin haberi var. Hiçbir haberleri yok. Devlet size kurallarını zorluyor, baskılıyor, sizde kurallarında yaşamaya rıza gösteriyor, gösterdiğiniz rızaya kılıf uyduruyor ve uydurduğunuz kılıfa da bu diye bir anlaşması diyorsunuz. Böyle şey olur mu ya? Mekke yaşamında nasıl Müslümanlar küfrün egemenliğinde yaşadıysa biz de yaşıyoruz deyin işi bitirin. Kılıf uydurup da Hudeybiye Anlaşması'nı kendinize delil göstermenize gerek yok ki konum farklı yaşayınca. Bu daha kolay. Biz Mekke dönemi gibi bir dönemde yaşıyoruz deyip kendi konumunuzu belirlemeniz daha mantıklı, daha kolay. Müslümanların Mekke yaşamında nasıl bir hayat yaşadığını bilen sizler aynı yoldan geçemeyeceğinizin bilincinde farklı yorumlar yaparak Hudeybiye Anlaşması'nı kendinize türlü tevillerle kılıf yaparak dünyalığınızı yaşıyorsunuz. Başka bir şey değil. Böyle olmaz. Zira Konumunuz belli değil. Karşı tarafın konumu belli değil. Ayağın beyan değil, açıklanmış değil. Bakın, mesela Türkiye'deki Musevi, Hristiyan cemaatlerin konumu belli. Onlar hem devletle hem partilerle diyalog yaparken veya konumlarını belirlerken ne diyorlar? Biz içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti ile veya devletin şu partisiyle, mesela Cumhuriyet Halk Partisiyle veya AK Partiyle, Musevi cemaat olarak veya Hristiyan cemaat olarak yaptığımız görüşmelerde diye başlıyorlar ve üzerinde mutabakat kaldıklarını anlatıyorlar. Konumları belli bak, Birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, birisi Musevi cemaati veya birisi Hristiyan cemaati. Veya birisi AK Parti, birisi CHP oturuyorlar, konumlarını tartışıyorlar ve belli bir mutabakat üzerine anlaşıyorlar. Hadi o zaman siz de aynı şekilde çıkın, deyin ki biz Türkiye Cumhuriyeti ile veya devletin partileriyle Müslüman cemaat olarak diye söze başlayıp, konumumuzu belirleyip, mutabakat kaldığınız veya ayrıştığınız yerleri söyleyin. Böyle bir şey diyebiliyor musunuz? Hayır. Kendi kendinize oturdunuz, dünyalık çıkarlarınızı önümüze koydunuz, içinde yaşadığınız devletin çıkarlarınız dolusunda desteklediniz, sonra bu durumumuz... Hudeybi anlaşması gibidir dediniz. Devletin bundan haberi var mı? Yok. Partilerin bundan haberi var mı? Yok. Çıkarlarınıza göre bir partiye oy verdiniz, durumunuz Hudeybi anlaşması gibidir dediniz. Böyle yapmakla hem Allah'a, hem Resul'e, hem de Allah'ın dinine hakaret ettiklerinin farkında bile değiller. Böyle diyerek, böyle yaparak aslında hem Allah'a hakaret ediyorlar, hem Resul'e hakaret ediyorlar, hem Allah'ın dinine hakaret ediyorlar. Üçüncü şık ise Hudeybiye Anlaşması'nın şartları belli. Beş madde işte. Aslında bu maddeleri maddeleştiren tarihçiler, bizler yani, insanlar. Değilse bir mektup şeklinde yazılan bir belge. Hepsi madde falan yok, yani bir, iki, üç diye böyle bir şey yok. Cümlelerin yapısına göre, konusuna göre tarihçiler maddeleştirdi. Ama şartları belli. Bugün Hudeybi anlaşmasını kendilerine delil göstererek, İslam esaslarına göre yönetilmeyen düzenlerde yaşayan Müslümanlar, bazı partilere oy veren Müslümanlar, ne devletle, ne partilerle herhangi bir anlaşma yapmış değillerdir. Anlaşma şartları yoktur ellerinde. Yani biz oturduk, konumlarımız belli olarak şu, şu, şu, şu şartlarda anlaştık. Böyle bir şart, böyle bir anlaşmalarım var. Devletlerin ve partilerin kuralları var. Müslümanlar onlara uyarlar, biz anlaştık derler. Kendi kendilerine. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kardeşim devlete oy. Beni ilgilendirmez. Partilere oy ver. Beni ilgilendirmez. Ama yaptığın şeyi Resul'ün Hudebi anlaşmasına göre yaptım deme. Bu nezaketsizliği gösterip Resul'a hakaret etme. Ey Müslümanlar dikkat edin bakın. Ülke içindeki azınlıklar yani Hristiyan cemaatler Musevi cemaatler Lozan anlaşmasındaki azınlık şartlarıyla ülkemizde yaşamaktadırlar. Lozan'da oturmuşlardır İngilizler Fransızlar, İtalyanlar, Türkiye'de yaşayacak Musevilerin ve Hristiyanların ve bazı diğer cemaatlerin hangi şartlarda yaşayacaklarını Lozan'da anlaşma içerisinde tek tek yazdırmışlardır. Siz istediğiniz kadar yasa çıkarın. Sizin yasalarınız hiçbir şey ifade etmez. Orada yazılıdır. İsterseniz Lozan anlaşmasındaki azınlıkların konusunu alın okuyun bakın. Hangi şartlarla ülkede yaşıyorlar? Hangi haklara sahipler? Lozan'da hangi haklarla bu ülkede yaşadıkları? Anlatılıyor. Madde madde. Seninse, Müslümanlarınsa, Türkiye Cumhuriyeti ile Müslüman cemaat olarak hiçbir anlaşması yok. Sen zaten bu ülkenin vatandaşısın. Ülkenin vatandaşı olarak uyduğun devlete, oy verdiğin devletin partilerine, içine sinmediği için biz Hudeybi anlaşması gibi anlaşmalıyız diyemezsin. Böyle bir mantıksızlığı yapamazsın. Bunu dediğin gün, İslam'ı anlamadığını vurgulamış olursun. Hudeybiye anlaşmasını yapan Rasul'e ihanet etmiş olursun. Müslümanın diyenler çaresizlikten değil, genelde çıkarlarına hınzırlıklarından dolayı Allah'ın ayetlerini, Rasul'ün yaşamını kendilerine delil gösteriyorlar. ile ederek olmayacak şekilde yorumlayarak. Çıkarlarına Rasul'ü, Müslümanların yaşamlarını kendilerine delil gösteriyorlar. Müslümanın diyenler bu durumdan kurtulamadıkları zaman Allah'ı rasulü, Allah'ın dini İslam'ı anlayamazlar. Bu kompleksten, bu çarpık anlayıştan kurtulamadıkları müddetçe ne Allah'ı anlayabilirler, ne resulü anlayabilirler, ne de İslam'ı anlayabilirler. Yaptıkları şey anlamak istediklerini de göstermiyor. Aksine biz bildiğimizi okuruz, sıkışınca da Allah, resul, İslam dinlemeyiz. İstediğimiz gibi çıkarlarımızda olsun da Allah'ı da, Rasulü de, İslam'ı da tevil ederiz ve çıkarlarımıza uydururuz ve çıkarlarımıza delil sayarız diyorlar. Allah Müslümanları böyle bir inançtan, böyle bir mantıktan, böyle bir yaklaşımdan korusun. Başka hiçbir diyecek sözüm yok. Arkadaşlar bugünkü sunum burada bitti. Haftaya Hudeybiye anlaşmasının üzerine inen bu olayla ilgili... İnen Fethes Suresinin ayetleri üzerinde duracağız. Ondan sonra da Hudeybi Anlaşması'nı bitirip başka konulara geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.